Kapılar, tahtlar ve bunların hepsinin zuhruf denilen türlü süs eşyalarından değerli eşyalardan veya madenlerden yapılabileceğini, yapabileceğini ifade ediyor. Bütün bunlar ile birlikte Cenab-ı Allah bize şunu hatırlatmaktadır. Diyor ki 36. ayet-i kerimede وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيدٍ Bu ayet-i kerimeyi biraz sonra açıklayacağımız zaman göreceğiz ki Cenab-ı Allah dünyanın süs ve eşyalarına, zevkine, faydalarına, malına, mülküne, göz kamaştırıcı ve bazı kimseleri etkileyici özelliklerine insanları yanlış kanaatlere veya büyüklenme ve tekebbüre sürükleyen Niteliklerine gönül kaptıranların Gerçekte bir görme bozukluğu yaşadıklarını Ve onların hallerinin eşyayı olduğu gibi göremeyen bir kimsenin durumuna benzediğini ifade ediyor Diyor ki Cenab-ı Allah 36. ayet-i kerimede Esteuzu billahi ve men ya'shu an zikri Rahman. Rahman'ı zikretmeye karşı gözleri hakikati olduğu gibi göremeyen kimseler demek. Kelime kelime manasını izah etmeye çalışırsak. Çünkü yaşu fiili'nin kökü Türkçedeki karşılığıyla gece körlüğü demektir. Gece körlüğünden daha doğrusu geceleyin görmeyen, evet gece körlüğü geceleyin görmeyen ve gündüzün gören kimse. Oysa insanın geceleyin görmeye de ihtiyacı, belki gündüzün görmeye olan ihtiyacından daha fazladır. İşte Rahman'ın zikrine karşı görme eksikliği diyelim. Bir gören bir görmeyen bazı hakikatleri kavramaktan uzak halde bulunan kimse Rahman'ı anmaya, Rahman'ı zikretmeye Rahman'ı hatırlamaya karşı göz görme bozukluğu yaşayan görme hastalığı yaşayan kimse yani Allah'ın Kitab-ı Kerim'de Rasulleri aracılığıyla ve son Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim'de açıkladığı hakikatleri idrak edemeyen, anlayamayan, kavrayamayan ve dolayısıyla bunlara doğru olarak doğru bir şekilde iman etmeyen kimseleri Cenab-ı Allah gece körlüğü yaşayan görme bozuklukları yaşayan görme hastalıklı kimselere benzetmektedir. Bunlar hiçbir şeyi sağlıklı göremezler demek istiyor. Yarım yamalak görüyor. Gündüzün görebiliyorsa bile geceleyin hiçbir şey göremediği için belki hiçbir şeyi hakiki manada değerlendiremeyecektir. Hele bir de değerlendirme ve o değerlendirmeleriyle alakalı karar verme zamanları göremedikleri vakit olan gece gibi bir zamana rastlayacak olursa hakikatleri büsbütün göremeyecekleri bir zamanda hakikatlerle ilgili karar verecekleri vakit hiçbir isabetli karar alamayacakları kast edilmektedir. Onun için ayetin ikinci yarısı bu şekilde Rahman'ı anmaya ve hatırlamaya, zikretmeye karşı kör duran, görme bozukluğu yaşayan kimseler için biz ne yaparız diyor. نُقَيِّدْ لَهُ şeytanan, فَهُوَ lehu قَر۪ينَ Biz o kimse için, o kimse için bir şeytan veririz. Onun emrine veya ona, onu etkileyecek bir şeytan bırakırız. Bir şeytan. etkisi altında bırakırız. Ondan etkilenmesine imkan veririz. Daha doğrusu o böyle bir şeye talip olduğu için Cenab-ı Allah da biz de onun talebi doğrultusunda o talebinin bir karşılığı olarak onun ona ıı, şeytani bir yol gösterecek, etkileyecek bir şeytan veririz, müzakhar kılarız. فَهُوَ لَهُ قَر۪ينَ Artık o şeytan onun yanından ayrılmaz. Artık o şeytan hep onunla beraber olur. Karin Arapçadaki karnından geliyor. Karn boynuz demek. Boynuzların biri diğerinden nasıl ayrılmıyorsa Karin de Karin olduğu arkadaşından Yani arkadaş demek aslında. Ama burada Karin her şeyi beraber Hatta tabir yerindeyse Türkçe'deki deyimiyle içtikleri, yedikleri, içtikleri ayrı gitmeyen kimseler. Her şeyleri ancak beraber kanca beraber dedikleri türden kimseler olurlar. Fakat bu ancak beraber kanca beraberlik farklı bizim bildiğimiz manada. İki arkadaşın birbiri için çok fedakarlık yapmaları, birbirlerini aşırı derecede sevmeleri değildir. Şeytanın arkadaşlığı nasıl oluyorsa öyle bir arkadaşlık ve öyle bir beraberlik. Şeytanın arkadaşlığının özelliği de, arkadaş olduğu insanlardan olan arkadaşını sürekli olarak Allah'a isyana çağırmaktır. Çünkü iblisin ta baştan beri Allah'a taahhüdü, kendi kendisine verdiği sözü budur. Ben diyor bu Adem var ya, bana üstün kıldığın bu Adem var ya, onun soyundan gelenleri alabildiğini azdıracağım, baştan çıkaracağım ve onların çoğunu sen şükredenlerden bulamayacaksın. Şükreden kimseler olarak bulamayacaksın diyor. İşte şeytanın evlatları, iblisin her bir Adem oğluna musallat olan evlatlarından bir evlat da birisine arkadaş oldu mu İblisin o taahhüdünün gereği neyse onu yapar onu ifa eder. Ve innehum leyesuddunehum anisebil Ve işte o Rahman'ı Anmaktan Gaflete düşenlere Biz şeytan Birer şeytanı arkadaş kılarız onların her birisine Bir şeytanı yol arkadaşı yaparız. İşte o şeytanlar bu arkadaşları o şeytanların her biri Kendi arkadaşını Yemin olsun onları o doğru yoldan hak yoldan alıkoyarlar Essebil'deki eliflam Ahitlamıdır Yani bilinen bir yol O da hangi yoldur İslam İşte Arkadaşlık yapan o şeytan, arkadaşı olan o şeytan onu doğru yoldan alır. Ve en kötü bir şekilde onu öyle bir kendi yolu hakkında iyi niyetli fakat gerçeğe aykırı bir iyi niyete sahip kılar ki ve yahsebunne en muhtedun. Bunlar buna rağmen kendilerinin hidayet üzere olduklarını da sanıyorlar. Kahf suresinde Cenab-ı Allah Resulullah'a sallallahu emrederek şunu sormasını söylüyor. Kul hel nunebihukum bil aghsarina Amelleri itibariyle en büyük ziyan ve zararda olanları sizlere bildirelim mi kimler olduklarını? Ellezina dalla sa'yu ve yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. İzledikleri yolları Dalalet ve sapıklık olan, şaşkınlık olan, doğru yoldan hidayetten uzaklaşmış yolları izleyen bununla birlikte kendilerinin güzel iş yaptıklarını zanneden kimselerdir bunlar. Yani amel bakımından en büyük zarara uğrayanlar hakla alakaları, hidayetle alakaları olmadıkları halde, güzelliklerle, iyiliklerle alakaları bulunmadığı halde kendilerinin hidayet üzere olduklarını zanneden o doğru dürüst hiçbir şeyi olduğu gibi göremeyen görme bozukluğuna müftela kimselere benzerler. Yani burada Cenab-ı Allah görme bozukluğu yaşayanlara daha doğrusu değerlendirme bozukluğu ile hayatlarını düzenlemeye kalkışanları Görme bozukluğu olan kimseye benzetmektedir. Görme bozukluğu olan bir kimse nasıl geceleyin düz bütün göremiyor ki burada bahsettik gece görünüyor. Görme bozukluğu geceleyin düz bütün görmemekle birlikte aynı zamanda gündüzün görmesi de kamaşmalı bir görmedir. Aşavet böyle bir şeydir. El aşu dediğimiz yanlış görme, cılız görme, zayıf görme demek. Ahmeş de buradan geliyor. Tabiinden büyük bir alimin unvanı, adı. O da ameşmiş O ayrı ama o allah Teala kalbine basiret vermişti. Ve özellikle de bu gibi hastalıklar rahat veya görme bozuklukları tahmin ederim bir örnek eğer görmek istiyorsanız böyle anadan doğma ne deniyordu onlara bilmiyorum. Beyaz saçlı kaşları da beyaz saçları beyaz çocuklar oluyor. insanlar oluyor. Onların sağlıklı görmeleri genelde mümkün olmuyor. Olmuyor. İşte böyle bir şey. Tabi bu Rabbani bir müpteladır. O hastalığın Elbette şartlarına riayet edilmesi halinde iman ve sabırla birlikte hastalık insan için ayrı bir imtihan ve belki sevap kazanmaya vesile olur O ayrı bir şey. Biz burada olayı anlatmaya çalışıyoruz. İşte diyor ki bu gibi kimseler o arkadaşları olan şeytanlar, görme ve değerlendirmeleri bozuk olan, daha doğrusu değerlendirmeleri bozuk gören kimse gibi sağlıklı olmayan kimseleri ne yapar? Hak yoldan uzaklaştırdığı gibi bir de yanlış değerlendirmeleri sebebiyle kendilerinin hidayet üzere olduklarını da zannederler. Ve bu hali sonuna kadar devam eder giderse, bu hal üzere bu gibi kimseler ölürlerse, Durumları ahirette ne olacak? Cenab-ı Allah 38. ayet-i kerimede de bunu bize anlatıyor. Hatta iza <câ 'ana> ca'ene Nihayet o kimse bizim huzurumuza geleceği vakit Kale ya beyni ve beynike mu'del meşrikayn Keşke benimle senin aranda iki doğuş noktası arasındaki uzaklık kadar uzaklık bulunsaydı der. El Meşrikayn iki doğuş noktası diye meallendirilebilir, Türkçelendirilebilir. Güneşin malum her gün bir doğuş noktası var. Yazın en uzun günlerde güneş doğunun en kuzeye yakın diyelim tarafından doğar. Yani doğunun ilk noktasından doğar. Batışı da aynı şekilde kuzeye en yakın batıda batar. Kışın ise günler kısaldığı için kışın en kısa gününde de Güneşin güneye en yakın bir doğuş noktası vardır. İşte En uzun günün doğuş noktası ile en kısa günün Doğuş noktası arasında Mesafe öyle bir uzak ki Bunlar bir araya da gelemezler Keşke Biz Ben ve sen Aramızda Bu kadar bir mesafe olsaydı Benimle senin aranda Bu kadar bir mesafe olsaydı Yani Ey şeytan sen şeytanlığın gereği cehenneme gideceksin kaçınılmaz olarak. Ben senden bu kadar mesafe uzakta olsam cehenneme girmeyeceğim demek istiyor. Cehenneme girmeyeceğim cehennemden kurtulmuş olacağım. Keşke aramızda böyle bir uzaklık olsa. Fakat bu sadece kuru bir temenniden ibaret olacaktır. Bu'del meşrikayın febi'sel karin sen çünkü ne kötü bir arkadaştın. Ne kötü bir yoldaştın. E bunu dünyadayken anlasaydın ya. Hmm. Cenab-ı Allah bu hakikatleri bize dünyadan bildiriyor. Dünyadayken bildiriyor. Ahirette bu hakikatler dünyada bu şekilde yaşayanlar için kaçınılmaz olacaktır. Dünyada dünyada Beraber olanlar ahirette de beraber olacaklardır. Dünyada aynı yolun yolcuları olanlar ahirette de aynı yere gideceklerdir. İyiler iyi yerlere, kötüler kötü yerlere. Bunun başka yolu yok. Bu bir hakikattir. Mantıkan da adalet bunu gerektiriyor zaten. Gerektiriyor. Yani birisi diğerine kötülük yaptırıyor. Kötülük yaptıranı cezalandırıp kötülük yapanı bırakmak adalet değildir. O niye kötülüğe alet oluyor? Niye? Ha, iradesi dışı hiç kendisi bu konuda istek ve tercihte bulunmadığı halde iradesine rağmen cebrem kötülüğe itilmişse onun iradesi selbedildiğinden dolayı mesul olmaz. Fakat burada mevzu bahis olan şeytanın Kıyamette kendisini takip edenlere söyleyeceği şekil o şekildir. Haldir. Ne diyor? Ve men kana alaykum min sultan illa en da'utukum fastacabtum li fala telumuni walum anfusakum. Benim sizin üzerinizde herhangi bir baskı ve otorite kurma imkanım yoktu. Zorlayamazdım ben sizi. Sultandan kasıt o. İki anlamı var. Hem güç ve otorite hem de kuvvetli delil. Benim size karşı sizin aleyhinizde ileri sürebileceğim yani hakkı bırakmanızı sağlayacak bir delilim yoktu. Bu manaların birisi. İkinci mana çünkü Abdullah bin Abbas radıyallahu diyor ki Kur'an-ı Kerim'de sultan geçen her bir yerde o kelimenin manası ilmi kat'i delil demektir. Kesin delil demektir. Benim size karşı ileri sürebileceğim bir delilim yoktu ki. Demek olur. Otorite anlamına göre açıklayacak olursak. Benim sizi zorlayacak. Sizi kendisine izlemeye davet ettiğim yolda yürümeye mecbur edecek bir gücüm yoktu ki. Benim bütün gücüm şundan ibaretti diyor. İlla en de'autukum festecebtüm li. Benim bütün gücüm sadece sizi çağırmaktır. Sizi çağırdım, siz de hemen arkasından benim çağrımı kabul ettiniz. O halde beni kınayacağınız yerde kendi beni değil, kendinizi kınayın diyor. Beni değil, kendinizi kınayın. فَلَا ve وَلُومُ Kur'an-ı Kerim'de Adem oğulları arasından kafir olup dalalet ve batılı seçen, hidayeti reddeden kimselerin bu şekilde pişmanlık ifade ve manzaraları değişik şekillerde birçok yerde tekrar edilmektedir. Gözle görülürcesine bize bunlar tasvir edilmekte, anlatılmaktadır. Kur'an-ı Kerim evvela Kendisinin hak kitap olduğunu ispatlıyor. Ki bu Kur'an-ı Kerim'i okuyan bunu görür. Bunun delilleri var şeyde. Eğer Kulumuza indirdiğimizden yani bir şüpheniz varsa haydi onun benzeri Bir kitap getirin mesela ayet ikincisi İkincisi konumuzla alakalı olarak Ahireti Ahiretin tahakkuk edeceğini gerçekleşeceğini En ufak bir şüphe ve tereddüde mahal bırakmayacak şekilde kesin ve açık delillerle ispat eder. Ve bunu birçok yerde işte ölmüş toprakları canlandırmasından tutunuz insan oğlunun ta Adem Aleyhisselam'dan bu yana ve anne karnındaki yaratılışı annesinden doğuşu ve büyüyüp yaşlanması aşamalarına varıncaya kadar. İnsanın kendi varlığını ve varoluş aşamalarını zikrederek ölümden sonra dirilişinde uzak bir ihtimal olarak görülemeyeceğini. Çünkü biz bir zamanlar bizde kainatta yoktuk. Yoktuk. Var edildik ve bu varlığımızın da varoluşumuzun da belli bir süresi vardır. Süre sibitan canlı veya cansız. Vadesi dolan canlı veya cansız her bir varlık tekrar ortadan kalkıyor. Yok oluyor diyemeyeceğiz. Belki görülen şekli yok oluyor. Başka bir varlık diğer varlıklara karışıyor. Neticede kıyamet kopacağı vakit Cenab-ı Allah tekrar bu varlıkların her birini kendi özünden yeniden var edecek ortaya çıkaracaktır. Ve mükellefleri hesaba çekecektir yani biz insanları bilhassa hesaba çekecektir. Bu ispatla yani Kur'an-ı Kerim bize kainatı varlığından hareketle ölümden sonra dirilişi ispat ettiği için Olan bir hadise yani gerçekleşeceği ispat olunan bir ahiret hayatının tafsilatını bu ve benzeri birçok yerde türlü türlü tafsilatı ile anlatmaktadır. Burada da işte bu husustaki ayrıntılardan birisine dikkat çekilmektedir. Ve böylelikle kişinin dünyadayken yanından ayrılmayan şeytanına karşı nasıl sitem edeceğini ondan nasıl uzaklaşmak isteyeceğini anlatıyor Aa. işte burada dikkat edilmesi gereken husus ortaya çıkıyor bu sözü ahirette cehenneme gidileceği kesinleştikten sonra değil kişi dünyada söylemeli şeytana dünyada söylemeli dünyadayken şeytana bunu söylemeli keşke dememeli benimle senin aranda iki doğu arasındaki uzaklık kadar uzaklık koyuyorum desin bunu şimdiden yapsın şimdiden yaparsa kazanır kara geçer yapması gerekeni ve yapması isteneni yapmış olur Onun için burada biz o en kötü dost olması ve arkadaş olması halinde arkadaşlığın ve dostluğun en kötüsünü yapacak olan o şeytana şeytanla aramıza dünya hayatındayken bu mesafeyi koymamız gerekiyor. Yarın ahirette keşke aramızda şu kadar mesafe olsaydı Diyeceğimize bu dünyadan diyelim. Şu anda eğer şimdiye kadar demediysek şu andan itibaren diyelim. Benimle senin aranda ey şeytan ey beni kötülüklere çağıran iki doğu arasındaki kadar mesafe vardır. Bu mesafeyi koyuyorum ve sen bu mesafeyi kat edip bana erişemezsin. Bu mesafeyi koruyabilmek için ne lazım? O sürekli olarak bana yaklaşmaya çalışacak. Ben de sürekli olarak bu koyduğum mesafeyi daha da açmaya ondan daha da uzaklaştırmaya ve en ileri mesafeye kadar onu uzaklara itmeye çalışıp gayret etmeliyim. Neyle olacak? Bu İman ve salih ameller olacak. Salih amelleri çoğaltmakla olacak. Allah'ı çok hatırlamakla olacak. Allah yolunda yürümeyi kararlıca ve ısrarlıca sürdürmekle mümkün olacak. O halde o en kötü arkadaş, arkadaşlığı en kötü olan arkadaş, olması halinde, yoldaş olması halinde yoldaşlığını en kötü şekilde olacak, doğru yoldan çıkarıp saptıracak olan o kötü yoldaşı hayatımızdan tamamıyla uzaklaştırmalıyız. Şimdi uzaklaştırmasak yarın kıyamet gününde uzaklaşmayı boşuna isteyeceğiz. Bu uzaklaşmayı istemenin de hiçbir faydası Olmayacaktır. Nitekim 39. ayet-i kerime bize bu hakikati ifade ediyor. Diyor ki Estaizu billah وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ الْمُشْتَرِكُونَ Bugün sizin bu konuşmalarınızın, bu temennilerinizin size asla faydası olmayacaktır. Çünkü siz vaktiyle zulmetmiştiniz. Zulmetmiştiniz. Ennekum fil azabi muşterikun. Vaktiyle yol arkadaşları olarak, yoldaşlar olarak zulmedip devam ettiğiniz için sizler dünya hayatındayken zulümde nasıl ortak idiyseniz bu sefer de azapta ortaklığınız devam edecek. Devam edecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken bu şekilde küfür üzere ölmeleri halinde şeytandan uzaklaşmış olmayı, daha doğrusu artık uzak kalmayı, bu kadar uzak kalmayı temenni edecek insanlara muhataptı. Onlara davetini, tebliğini ulaştırmaya çalışıp durduğu halde istediği gibi onlardan netice alamıyordu. Çaba ve gayretlerine denk bir karşılık bulamıyordu. Bu Resulullah Aleyhisselatü zaman zaman Kendi kendisine Acaba ben bir şeyleri eksik mi yapıyorum? Eksik mi bırakıyorum? Veya bunlara neden Davetimi ulaştıramıyorum? Neden davetimi kabul etmiyorlar? Gibi Üzüntülere Kederlere kendi kendisini kaptırıyor ve bunlar etkin etkisi altında kalabiliyordu. Benzer duygular onu müteessir ediyordu. İşte 40. ayet-i kerime aleyhissalatü vesselama işin bu şekilde seyretmesinde onun herhangi bir kusurunun olmadığını anlatarak bu üzüntü ve kederinin onun azim ve gayretini, daha doğrusu kendi kendisini içten içe hırpalamasını önlemek ve hakikati ona olduğu gibi göstermek maksadıyla Cenab-ı Allah ona şöyle bir soru soruyor. Diyor ki es-aidü billa. Afa <gülüyor> anta tusmiu sunna, a uthadil umya. وَمَنْ kana fi ضَلَالٍ مُم۪ينٍ Acaba sen sağırları işittiren gözleri görmeyenlere doğruyu gösteren ve aynı şekilde apaçık bir sapıklık içerisinde olanları hidayete erdiren kimse misin? Bunu yapacak olan sen misin? Sağırlara işittirip Körleri ve apaçık bir dalalet, sapıklık, şaşkınlık içerisinde bulunanları doğuya sen mi ileteceksin diyor. Yani kör olan bir kimsenin sen görmesini sağlayamazsın ki. O baştan beri inkar ederek, inkara yönelerek, En büyük hakikatlere karşı kör ve sağır kesilmek suretiyle apaçık dalaletlere kendilerini mahkum eden kimselere sen nasıl hidayet vereceksin? Onlar senin aralarından bir şekilde çıkmanı veya senin ölmeni temenni edebilirler. Buna da üzülme diyor. 41. ayet-i kerime bunu söylüyor. Hatta Aleyhisselam Efendimizin aralarında olması onlar için birçok ağır musibete karşı bir emniyet idi, bir teminat idi. Ayet-i kerime bunu ifade ediyor. 1. ayet-i kerime. Saydibilillah fe in ma nadhabanna bika fa minhum Bizler eğer seni alıp götürecek olursak yani sen ni bir şekilde aralarından çıkartırsak ölümle veya bir başka yolla hicretle mesela <gülüyor> fe inna minhum şunu bil ki biz o zaman onlardan intikam alacağız ayet-i ve aynı zamanda ilahi bir yasayı ve bir sünneti de dile getiriyor. Peygamberler ve peygamberlerin varisleri buna bağlı olarak ümmet arasında mevcut oldukları sürece birçok tehlikeye karşı içinde bulundukları ümmet için bir emandırlar. İnsanlar bunu fark etseler de öyledir, etmeseler de öyledir. Yunus aleyhisselam kavmi Azabın geliş emarelerini gördükleri vakit Yunus Aleyhisselam'ın kendileri için azaba karşı bir eman olduğunu anlamışlardı. Ve neticede Allah'a döndüler. Azap gelmeden Allah da tövbelerini kabul etmişti. Günümüzde de küfrün tabiatı hiçbir zaman değişmez ki. Bu şeytanın yoldaşları her zaman tavır ve tutumlarıyla aynıdırlar. Hakikatleri de anlayamazlar. Aralarında peygamberlerin yollarını izleyen kimseleri alaya alırlar. Onları toplumlarının dışına itmek isterler. Fakat onların kendileri için bir eman olduğunun da farkına varmazlar allah Teala Bilseler de bilmeseler de Ki Müminlerin kendileri de bunun farkında değildirler Türlü türlü bela ve musibetleri uzaklaştırdığını bilemezler Fakat Muayyen olarak bilmesek bile Bilmeseler bile Bizim de onların da Salih amel işleyen Peygamberlerin eğer varsa peygamberlik döneminde ise peygamberlerin peygamberlerin dönemi şimdiki gibi sona ermişse Hatemur Rusul geldikten sonra onun ümmeti, onun yolunun takipçileri içinde yaşadıkları toplum için bir emandır, bir teminat sebebidir. Dolayısıyla bir ümmet eğer gerçekten ...türlü bela, musibet ve afetlerden, pahalılıktan tutunuz, semavi afetlere varıncaya kadar, kıtlıklara vesaire gelinceye kadar, hatırınıza gelen gelmeyen, maddi ve manevi her türlü hastalıklardan kurtulabilmenin teminatı, salih insanların, Allah'ın hidayetini takip eden insanların... Kemmiyet ve keyfiyet itibariyle yükselmeleri ve artmalarıdır. Toplumlar için en büyük teminat budur. Tekrar ediyorum. Salih insanların kemmiyet ve keyfiyetleri itibariyle artmaları, yükselmeleri toplumları için çeşitli tehlikelere karşı bir emandır. Onların azalmaları veya yok olmaları toplumun musibetleri ...ve tehlikelerinin çoğalmasına sebeptir. Salih amel işleyen ilim ehli insanların, müminlerin... ...azalması neticesinde... ...cahiliyenin ve cehaletin hakim olması kadar büyük bir musibet olur mu? Münkere... ...karşı duracak kimselerin... ...münkerin münker olduğunu haykıracak, dile getirecek, anlatacak marufa, iyi olana davet edecek kimselerin olmadığı bir toplum kadar musibete uğramış bir toplum tasavvur edebilir miyiz? Onun için diyor ki eğer biz seni aralarından alıp götürürsek şüphesiz biz de o zaman onlardan intikam alacağız. Bu intikam Mekkeli müşrikler için Bedir Savaşı ile başladı Mekke'nin fethine kadar devam ettiler. Her bir kaç yıl, bir iki yılda bir Mekkeliler bir musibete oluyorlardı. Yahut da diyor ya onlardan intikam alacağız Yahut da Ev ve Sana kendilerini tehdit ettiğimiz hususları göstereceğiz. O halde intikam onların toptan, kökten imha edilmeleri veyahut da iki şık var. Onlardan, onlara yapılan tehditlerin Resulullah'a veya müminlere gösterilmesidir. Niçin? Çünkü biz muktedirun. Biz onlar üzerinde kudret sahibi kimseleriz. Bunu yapmaya bunları gerçekleştirmeye kudretiniz olanlarız. Bunu yapabilecek kudrete sahip olanlarız. O halde onların senin çağrılarına karşı kör ve sağır kesilmelerini hiç dikkate alma. Hiç aldırma. Onların bu menfi tutumlarını hiç önemseme. Senin onların bu hallerine karşı yapabileceğin tek bir şey var. İzlemen gereken yol sadece bir tanedir. Estaizu billah festemsik billezhi uhiye ileyk Sana vahyedilene sımsıkı sarın o halde. Ona gelen vahiy, bize de iletilen mesajdır. Biz de ona sımsıkı sarılacağız. Dünya nereye giderse gitsin. Beşeriyetin büyük çoğunluğu, imkanlarıyla birlikte, nereye giderse gitsin. Biz doğru yolu, onların gittikleri yola bakarak, Ayarlayacak veya tespit ve tayin edecek değildir. Bizim sımsıkı sarılmamız gereken yol bellidir. O da, Efendimiz'e, Önder'imize, Peygamber'imize indirilen vahiydir. Ve buna güvenmemiz lazım. Bütün kalbimizle iman ederek, güvenerek sımsıkı bağlanmamız lazım. Niçin Resulullah'a vahyedilene, başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ona bağlı olarak onun ümmeti sımsıkı sarılmamız gerekiyor? Çünkü bu dost doğru yoldur. İnneke ala sırâti mustakîm. Çünkü ey Muhammed ancak sen, çünkü sen şüphesiz dost doğru yol üzerindesin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dosdoğru yol üzerinde olduğu mutlak olarak söylenen bir ifadedir. Niçin? Çünkü o onun ona vahyedilene sımsıkı sarılmıştı. Fakat onun ümmeti bizler için biz zaman zaman bu yoldan sapabiliriz, saptık da. Onun için ayet-i kerime Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hitap sigasıyladır ama Bildiğimiz gibi kaide gereği peygambere hitap emir, ümmetine emirdir. Siz de o zaman kayıtlı olarak ümmet için bu ayet-i kerimeyi anlarız. Siz de o Resulümüze vahyedilenlere sımsıkı sarıldığınız nispette sarıldığınız miktar ve ölçülerde dosdoğru yol üzerinde olacaksınız sarıldığınız kadar dost doğru yol üzerinde bulunacaksınız. Asıl olan onun tamamına dört elle sarılmaktır. Asıl olan bu. Fakat beşerden beşere farklılık vardır. Ashab-ı kiram arasında da aynı şekilde vahyasız sıkı sarılmak nisbeti farklıydı. Seviyesi farklıydı. Ashabla tabi'in arasında nesil olarak bu farklılık çıktı. etba tabi'in aynı şekilde bu farklılık çıktı. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Ashab-ı Kiram'a ve Ashab-ı Kiram'dan sonra Ashab-ı Kiram'dan sonra gelip Onlara güzel bir şekilde uyanlara uyunuz demiştir. Benim sünnetime tabi olanlara ve onlara tabi olanlar arasından da güzel bir şekilde tabi olanlar. Öyle yarım yamalak hakkı batıla karıştırarak onlara tabiyet artık ne kadar gerçek tabiiyetten uzaklaşmışsa o kadar uzaktır. Dolayısıyla biz de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen vahye sarıldığımız nisbette doğru yoldayız, dost doğru yoldayız. Ve innehu lezikrulleke veli kavmike ve sevfe tüselun Ey Muhammed şüphesiz ki o yani Kur'an sana vahyedilen sımsıkı sarılmanı emrettiğimiz o vahyimiz hem senin için hem kavmin için bir öğüttür. Zikrin bir manası bir öğüttür. Bir manası da anılıştır. Yani şan ve şereftir. Evet. Bu kitap diyor, sana ve senin kalmine bir öğüttür. Hem senin için hem onlar için yüksek bir şan ve şeref kaynağıdır. Nitekim Ömer radıyallahu anh efendimiz bunu valilerinden birisine yazdığı mektubunda böyle ifade ediyor. Bizler diyor Kur'an ile aziz kılınmış ve Kur'an'dan önce zelil olan bir ümmettik. Kur'an'dan önce zelildik, İslam gelmeden önce zelildik. Fakat Kur'an ile birlikte aziz olan bir ümmetiz. Bundan sonra da eğer bu kitaptan başka birisinde izzeti arayacak olursak eğer izzeti arayacak olursak Allah o zaman bizi zelil eder diyor. Kur'an'dan aldığı ilahi vahiyden aldığı ilham ile konuşan o Peygamber aleyhissalatü vesselamın iki büyük vezirinden ikincisi Ömer radıyallahu anh söylediğini 1400 yıllık bu ümmetin tarihi inanın yüzde yüz doğrulamaktadır. Hele hele 19. asrın ikinci yarısından bilhassa en belirgin şeklinden bahsediyoruz. Ümmet artık hidayeti batıdan da aramaya başlayınca Vahyin dışındaki yerlerden Acaba Doğru şeyler var mı Diye bir takım yanlış arayışlar yani düştük Zannettik ki biz İslam'dan düştük İslam dolayısıyla düştük Bizim Düşmemizin gerilememizin alçalışımızın sebebinin İslam'dan ilahi vahiden uzaklaşmak olduğunu hatırımıza getirmeyerek neler yaptık neler dedik Batı'dan yüzümüzü Batı'ya çevirdik. Namazlarımızda Kabe'ye dönüyorduk, dönmeye devam ettik. Hala Kabe'ye dönüyoruz ama zihinlerimizi ve kalplerimizi Batı'nın ideolojilerine, Batı'nın fasit düşüncelerine başta felsefi ve siyasi ve ideolojik düşünceler olmak üzere onlara göre ayarladık. Ve neticede rütamızı kaybettik. Ümmet her geçen gün bir parçasını kaybetti. Kaybedilen her bir parça Kendisi olamadı ve kendi başına var olamadı. Başkalarının yani can düşmanlarının kendilerine güya can kurtaran simidi diye uzattıkları zehirli halatlara yanlış kurtarıcılara sarıldı kandı ve ümmet bu hale geldi. Yeniden ümmet bu Kur'an'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için bir şan ve şeref kaynağı olduğu gibi tekrar önceki nesiller içinde şan ve şeref kaynağı olduğu gibi ümmet yeniden ilk nesil gibi Kur'an'a tekrar dönmek sarılmak onun ilhamı ile hayata devam edip yola koyulmak zorundadır. Başka türlü bağımsız örnek alınacak ve diğer ümmetlere şahitlik edecek bir mertebeye ulaşması mümkün değildir. vahiden uzaklaştığımız nispetle şeytanın oyuncağı hatta şeytanın oyuncağı olan oyuncakların oyuncağı olduk. Bizleri istedikleri gibi har vurup harman savurdular. Koca İslam coğrafyasını paramparça ettiler. Böldükçe böldüler. Başımıza bizim evladımız dediğimiz kimseleri getirdiler ama kalpleri ve beyinleri onların istedikleri gibi şekillenmiş ve istedikleri istikamete doğru ümmeti çekmeye çalışan gerekirse zulümle, terörle, baskıyla emirlerinin altındakileri dayatılan rejimleri kabul etmeye ve hayatı kabul etmeye zorlayan yönetimler başımıza getirildi ve bunlar hala devam ediyor bir bakıyorsunuz yönetime gelmeden önce Doğru düzgün bir şeyler söylediği için bu adam doğru düzgün birisidir dediğiniz kimseler gelmekle birlikte ortaları tamamen değişiyor. Değişmezse onları değiştirirler. Mısır'da Allah rahmet eylesin şehit Mursi batının istediği bir yönetici olmadı. Derhal Sisi'ye darbe yaptırdılar ve onun yerine bir askeri darbe neticesinde onu geçirdiler. Son günlerde Tunus'ta cereyan eden olayları hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Oysa bir buçuk sene kadar önceki seçimlerde veya ona yakın bir süre Kays Said, yani ümit verici Tulus'u İslami çizgiye doğru götürecek bir rota takip edeceği izlenimini veren konuşmalar, vaatler vesaireler yapıyor. Şimdi, İslam'ın önünü kesmek için, elindeki yetkileri kullanan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Peki Tunus şu anda nispeten izlemeye çalıştığı bu yoldan vazgeçerse daha mı iyi olacak? Tunus'un kurulmasıyla birlikte başa geçen Habib Burgi arkasından Ali bin Zeyl Abidin, saib diktatörlerin dikta rejimlerinin ne ifade ne getirdi ki? Tunus'a ne kazandırdı ki? O halde vahyin bize söylediğine bir daha dikkat etmemiz, dönmemiz ve onun üzerinde düşünmemiz lazım. Ve innahu lezikrun ve Şüphesiz bu Kur'an hem senin için bir öğüt, bir şan ve şeref kaynağıdır. Hem de senin kavmin için bir öğüt ve bir şan ve şeref kaynağıdır. Ömer radıyallahu anh dediği gibi biz Kur'an'la, İslam'la aziz olan bir milletiz. Kur'an'ı ve İslam'ı bırakırsak tekrar Allah bizi zelil edecektir. Dediğim gibi tarih. Ömer radıyallahu anhim bu sözün tartışılmaz bir doğru olduğunu ortaya koyuyor. Vesevfetüs elûn Öyle bu öydü bu şan ve şerefi kabul ettiniz ya da elinizin tersiyle ittiniz. Yaptığınızda inınıza kar kalacak. Veya bundan başka bir mükafat yok. Dünyada şan ve şerefinizi kazandınız. Ahirette bundan bir şey geçmez, kalmaz mı? Veya hiç buşan ve şerefe dönüp bakmadınız. Buşan ve şeref kaynağınıza bu şekilde hor davranmanızdan ötürü hiç hesaba çekilmeyecek misiniz? Bundan sorumlu tutulmayacak mısınız? Durum böyle mi olacak? Asla. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ Siz yakında bundan mes'ul tutulacaksınız. Sorumlu olacaksınız. O halde Kur'an-ı Kerim'in karşımıza serdiği bu ayet-i kerimelerin özellikle dile getirdiği uhrevi ve dünyevi gerçekleri dikkate alarak gerekli ibret ve sonuçları çıkartarak kendimizi gece körlüğü hastalığına müptela bir kimsenin yanlış görmesi gibi ilahi hakikatleri yanlış değerlendirmeyerek, doğru görerek basiretle değerlendirerek ve kabullenerek hakkı batılı İşi, doğru işiten, doğru anlayan, hidayet yolunu takip eden kimselerden olmanın yollarını aramalıyız. Çünkü kim ne derse desin, kim ne derse desin, inanmamak hakikati değiştirmez. İstediğiniz kadar ahirete, istediği kadar bir kimse ahirete inanmasın. İnanmıyorsa karşılaşmayacak anlamına gelmez. Aksine hiçbir şey değiştirmez. Hatta ve hatta inanmayışı dolayısıyla karşılaşacağı musibet çok yüksek ve çok büyük olacaktır. O halde kendimizi ahirete dünyadan hazırlamamız icap ediyor. Çünkü biz günü gelince sorumlu tutulacağız. Günü gelince sorgulanacağız bu dünyada yapıp ettiklerimizden, görevlerimizi yerine getirip getirmediğimizden, hakka karşı, hakkın yanında yer alıp, hak ile beraber olup olmadığımızdan, batıla karşı gereken mücadeleyi, doğruyu ortaya koymak, yaşamak ve doğruya davet etmek suretiyle ve bunun için doğrunun anlaşılması uğrunda, bütün imkanları kullanmak suretiyle üzerimize düşenleri yapıp yapmadığımızdan zamanı gelince er veya geç sorumlu tutulacağız. Sorgulanmasının kolay neticesinin de olumlu olmasını isteyen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında bütün ümmete verilen şu emre riayet etmeli ve sımsıkı sıkı sarıl olur. Tekrar bu son 43 ve 44. ayet-i kerimeyi hatırlatarak bu dersimize son verelim. فَسْتَمْسِقْ بِالَّذ۪ي ile اِلَيْكِ Sana vahyedilene sımsıkı sarıl. اِنَّكَ ala صِرَاتِ مُسْتَق۪ينَ Çünkü sen dost yol üzeresin. Onun getirdiği yolun dışında doğru yol diye bir yol yoktur. Onun yolu dışındaki bütün yollar çıkmaz sokaktır, dalalettir veya uçurumdur. وَاِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ Eğer Resulullah'a vahyedilene bir sıkı sarılacak olursak bu hem bizim için hem bizimle beraber aynı yolu izleyenler için şan ve şeref kaynağı olacaktır. Ve Resulullah'a bildirilen vahya karşı takındığımız tavır sebebiyle ne olursa olsun sorgulanacağız, sorumlu tutulacağız. Cenab-ı Allah'tan sorgulanmamızın kolay ve onu razı edecek amellerimiz ve dolayısıyla cevaplarımızın da hazır olmasını imkan verecek, olmasına imkan verecek bir hayat sürerek onu razı edecek bir hayatın neticesinde yine razı olmuş ve onun rızasına mazhar olmuş olarak huzuruna dönmeyi nasip ve Subhan eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil Ezzeti Allah'a yasifun ve selamun aleyh murselin velhamdülillahi Rabbil alamin